Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Hayatında Kur'an-ı Kerim'in de önemli yönü vardır. Bir Allah'ın ...ve sözlü olarak, tasavvuri olarak, kuramsal olarak söz konusu edilen haller. iki pratikte, vakada bu söylenenlerin karşılığının görülmesi ve tespit edilmesi. Geçen derslerimizde inkarcıların söylemleri, neler söyledikleri... Buna karşılık Cenab-Allah'ın onlara ne gibi tehditlerde bulunduğuna dair ayetleri gördük ve son olarak bu mübarek surenin 71. ayetinin Muh. Aleyhisselam ile alakalı bir mevzuyu gündeme getirdiğini söylemiş ve dersimizi burada bırakmıştır. Geçen derslerimizde ifade yerindeyse nazari olarak veya teorik olarak söz konusu edilen kafirlerin söylemleri ve bu söylemlerine karşılık Cenab-ı Allah'ın onlara tehdidi. Bugün göreceğimiz Nuh aleyhisselam örneğinden başlamak üzere bunların dünya tarihindeki, beşeriyet tarihindeki fiili olarak karşılıklarını, gerçeklerini veya gerçekleşmelerini müşahede edeceğiz. Bunun bir diğer çesi vardır ki o da dünyada Cenab-ı Allah'ın vaad ettiği veya tehdit ettiği cezanın ya da aksi olanlara yani iman edenlere vaad ettiği mükafatın dünyada bir kısmının görüleceği ve bu bir kısmın ahiretteki asıl büyük karşılığın yani mükafatın ya da cezanın bir habercisi, bir numunesi, bir belgesi veya göstergesi durumunda olduğunu ortaya koymaktadır. Cenab-ı Allah bu ayetin başında evvela şu emri veriyor aleyhissalatü vesselam efendimize. Estaizu <Sessizlik> billah vetlu aleyhim nebe'e nuh Onlara bir de nuhun ...haberini oku. Nuh'un... ...haberini tilavet eyle, oku. Bu aynı zamanda... ...biz... ...Kur'an ümmetine... ...Kur'an muhataplarına... ...peygamberlerin kıssalarına... ...peygamberler ile ilgili haberlere... ...ve bilhassa... ...Kur'an-ı Kerim'in peygamberlerle alakalı olarak söylediklerine gerektiği gibi dikkat göstermemizi peygamberlerle alakalı anlatılanların sıradan bir hikaye veya bir teselli vesilesi değil aslında pek yoğun pek yoğun öğüt ibret hatta direktif düstur ve emir ihtiva ettiklerini bilerek ve bu bilinçle, bu şuurla bu kıssaları okuyup bunlara muhatap olmamızı işaret etmektedir. Çünkü Peygamber niçin bize okusun ki? Niçin ümmetine bu haberleri okusun? Bu haberleri okuyacağı ümmet niçin Peygamberden bu kıssaları dinlesin? Bu kıssalardan... Kendilerine gerekli dersleri çıkarması için. Bu kıssaların öyle müstesna özellikleri vardır ki, mümin olarak da bu kıssalardan alacağımız dersler pek çoktur. Maazallah kafir ve inkarcıların, fasıkların da <gülüyor> alacakları dersler pek çoktur. Onun için Kur'an-ı Kerim'de, Kıssaların yer aldığı sureleri veya kıssaların kendilerini okuduğumuz zaman gerekli dikkatle, uyanıklıkla onları takip etmeye çalışmamız lazım. Bunun için dikkatlerimizi toplamamız, şuurumuzu, aklımızı, kalbimizi, ruhumuzu ifade ise bütün zerreleriyle acaba bu kıssanın burası bana ne anlatıyor bu kıssanın bana gösterdiği yön neresidir? Bu kıssada anlatılan bu mesaj bana neyin göstergesidir veya neyin rehberliğini etmektedir gibi kıssadan hisse almasını bilelim ihmal etmeyelim ki mümin olarak haşa huzurdan söz meclisten dışarı koyunun kaval dinlediği gibi Kur'an'ı dinlemiş olmayalım. Kaldı ki koyun da kavalı boş boş dinlemiyor. O kaval sayesinde belli bir sükunete erişiyor. Değil mi? Bir maksada hizmet ediyor. O kavalı dinletmenin ve onun o kavalı dinlemesinin bir maksada hizmeti var. Biz insanız ve bizim dinlediğimiz Kur'an'dır. O halde bu Kur'an'dan Gerekli ibretleri, hisseleri, dersleri çıkarmamız lazım. Cenab-ı Allah hamdolsun ki bu Kur'an'ın bize vereceği dersler sonsuzdur. Herkesin kıyamete kadar, ölümüne kadar bu Kur'an'ın neresine ne zaman müracaat edersen, isterse daha önce aynı yere yüzlerce defa müracaat etsin yine alacağı dersler vardır. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tanıtması gibi bu Kur'an öyle bir kitaptır ki ona sık sık müracaat edilip okunmasından dolayı eskimez ve yıpranmaz. Eskimez ve yıpranmaz. Kur'an-ı Kerim'i yakından tanıyanlar, Kur'an-ı Kerim'i her gün mutat olarak inceleyenler, ders çıkarmaya çalışanlar bunu çok iyi anlarlar. Bu böyle. Evet. Diyor ki onlara Nuh Aleyhisselam'ın haberini oku. Ne olmuş onun haberinde? İz daha önce de söylediğimiz gibi ıvkür demektir. Yani hatırla, ibretle hatırla. Sıradan bir hatırlama değildir zikretmek, tezekkür etmek. İbret almak maksadıyla anmaktır.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 benim bu öğütlerime tahammül edemiyorsanız, artık yetti be diyorsanız, sizin bu halinizin neticesinde bana göstereceğiniz tepkiyi ben hiç hesaba katmıyorum. Ne yaparsanız yapınız demeye getiriyor. Yani sizin tavrınızın menfi olması benim görevimi gereği gibi yapmama engel olmaz. Yani ey bu kıssanın bu bölümüne muhatap olan Müslüman. Her durumda senin yapacağın bir vazifen vardır. Hayatın her konumunda senin Müslümanca göstermen gereken, ortaya koyman gereken bir duruşun vardır. Söyleyecek bir sözün, takınılacak bir tavrın vardır. Tıpkı Nuh Aleyhisselam'ın kendisine ve tebliğine tahammül göstermeyen kavmine karşı takındığı tutumu ve duruşu gibi. Senin de böyle bir duruşun olacaktır. Duruma göre, şartlara göre bir tavır alışın mevzu olacaktır. O zaman diyor ki, çünkü kavminin kendisine karşı neyin hesap ve peşinde olduklarını biliyor. Diyor ki onlara, فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ Ben, Ben, Sadece Allah'a tevekkül ettim. Ona güvenip bağlandım. Sırtımı ona dayadım. Sizin benim karşıma çıkışınızın benim nezdimde davamı gerilletmeye değecek kadar hiçbir değeri yoktur. Davamdan vazgeçmemi gerektirecek bir durum değildir. Davamı sizin duruşunuz sebebiyle ihmal edemem. Siz istemiyorsunuz diye ben davamı kafanızı çatlatırcasına size tebliğ etmekten geri kalacak değilim. Bunun karşılığında benim geri kalmayışıma karşılık sizin göstereceğiniz tepki de umurumda değil. Bütün bunlara karşılık ben Allah'a tevekkül ettim. Allah'a güvenip dayandım. Evet, İslam'ı yaşamanın, İslam'ı insanlığa tebliğ etmenin, hele cahili sistemlerde, İslam'a karşı varlık sebepleri, İslam'a karşı olmak olan cahili sistemlerde Müslüman olmanın, Müslüman olarak yaşamanın, İslam'ı tebliğ etmenin bir bedeli vardır. Mümin de davasında sebat etmek uğrunda ve aşkında bedeli ödemeye hazır olan insandır. Bedel ödenecek diye geri adım atmayan insandır. Bedel sebebiyle davasını ihmal edip yarım yamalak yaşamanın yollarını aramayan insan. Allah'a tevekkül etmek demek Allah yolunda Allah'ın dininin gereği yerine getirilirken karşı karşıya kalınacak hiçbir zorluk ve sıkıntıya aldırmamak demektir. Hatta bundan Allah yolunda başına geldiği için bir çeşit ibadet zevki almak gerekir. Allah'a davet edenler, onun için musibetlerden yılmazlar. Düşünün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i. Taif'ten dönüyor. Türlü eziyetler görmüş, hakaretlere uğramış. Ayakkabısı kanayan ayağıyla kan dolmuş. Ne diyor Cenab-ı Allah'a? اِنْ لَمْ تَكُنْ غَضْبَانَ عَلَيَّ فَلَا Allah Bana gazap etmedinse hiçbir şeye aldırmıyor. Bitti mi? Allah sana gazap etmedikten sonra varsın, bütün dünya sana karşı çıksın. Allah'ın rızası onların gazabını kat kat geride bırakır. Hükümsüz kılar. Ama Allah'ı gazaplandırdıktan sonra bütün insanlık senden razı olmuş ne kıymeti var. Çünkü bütün insanlık bir araya gelse kesinlikle sana en ufak bir fayda sağlayamaz. Allah'tan gelecek en ufak bir zararı geri çeviremez. Onun için Allah'a tevekkül etmenin mahiyetini bir mümin olarak iyi idrak etmemiz lazım. Allah'a tevekkül eden ne yapar? Nuh Aleyhisselam'ın söylediği bu sözü kavrayarak hareket eder. Bakın ne diyor? فَاَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُمْ Bir, ben Allah'a tevekkül ettim. İki, meydan okuyor. Kafa kafaya verin, kararınızı alın. Bana nasıl davranacaksınız, ne yapacaksınız? Onu bir a kafa kafaya getirip, kafa kafaya gelip kararını verin diyor. Allah'a koştuğunuz ortakları da çağırın. Hep birlikte bir araya gelin bakalım. Tanrılarımız da gelsin. İlahlarınızla bir araya gelin. Meclisler, toplantılar yapın. Danışmalar yapın. Kanunlar çıkartın. Cezalar biçin. Değil mi? Askeri gücünüzü, beşeri gücünüzü, siyasi gücünüzü, neyiniz varsa hepsini bir araya getirin. Nuh Aleyhisselam neye güveniyordu? Nuh Aleyhisselam'ın elindeki kuvvet neydi? Maddi ve beşeri manada hiçbir şey yoktu. Kendi canından başka bir şeye sahip değildi belki. Güçlüydü evet olabilir. Fakat koca bir kalma karşı da nihayet beşeri gücü ile bir yere kadardı. Ama onda bir güç vardı ki ...kavminin bütün güçleri... ...onun karşısında iflas ediyordu. Kendisini Allah'a... ...tevekkül etmeye... ...götüren ve... ...benim... ...bu halim sizi rahatsız ediyorsa... ...haydi hep... ...birlikte... ...ilahlarınızı da bir... ...araya getirerek gelin... ...ve karar alın... ...dedirten iman gücü vardı. Devam ediyor. Summe laykun emrukum aleykum humma. Sonra sizin işiniz yani bana yapmak istedikleriniz sizin için belirsizlik arz etmesin. Onu açık, açağa çıkartın. Netliğe kavuşturun. Bana ne yapacağınızı iyi bilin. Planlarınızı sağlam kurun. Kendi ölçülerinize ve anlayışınıza göre. Yapabileceğiniz ne varsa hepsini yapın. Bana karşı ne edebilirseniz edin. ثُمَّ قْضُوا إِلَيَّ Sonra bu hükmünüzü bana uygulamaya kalkışın. وَلَا Ve hiç de mühlet vermeyin. Süre tanımayın. Çünkü mahkumlara niçin süre tanınır? Belki tövbe eder, vazgeçer, halini düzeltir diye. Sizin anlayışınıza göre benim halimde düzelme olmayacak diyor. Çünkü düzelmesi gereken ben değilim, sizsiniz. Benim halim istikametin kendisidir. Ben sizin dediğiniz manada düzelirsem sizden farkım kalmaz. 900 yıllık yaptığım davetimin de kıymeti olmaz. Maazallah. Böyle bir şey mümkün değil. Tasavvur edilemez. Böyle bir şeyi biz peygamberler şöyle dursun. Müminler için dahi düşünemiyoruz. Olmaz zaten. Nitekim uzunca bir hadistir. Belki bir gün nasip olur hadisi uzunca beraber okuruz, hatırlarız. Herakliyus Kendisine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın davet mektubu İranlılarla bir savaşı dolayısıyla Beytül Makdis civarında bulunuyordu. Mektup kendisine gelince o sırada da Hudeybiye Barışı biliyorsunuz yapılmış. Diyor ki bu peygamberi tanıyan birileri var mı bakın bakayım getirin diyor. Araştırıyorlar Ebu Süfyan daha iman etmemiş ve arkadaşlarını bulup getiriyorlar. Uzunca bir konuşma soru cevap faslı geçiyor aralarında. Sorulardan birisi şu. Diyor ki hiç dinine girdikten sonra yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dinine girdikten sonra dininden dinini beğenmeyerek, öfkelenerek, istemeyerek, sevmeyerek dönem oldu mu diyor. bu Süfyan hayır olmadı. Peki ona uyanlar artıyor mu, çoğalıyor mu diyor. Hayır diyor artıyor diyor. Ondan sonra bütün soruları Heraklius değerlendiriyor verilen cevaplarıyla birlikte. Değerlendirirken diyor ki Ebu Süfyan'a Sana sordum dinine girdikten sonra dininden kızarak öfkelenerek hiç dininden çıkan oldu mu dedim hayır dedin. İşte iman öyle bir şeydir diyor. O güler yüzüyle öyle diyor. Beşâşetül iman diyor. İmanın o güler yüzü diyor. Bir kalbe girdikten sonra bir daha çıkmaz diyor. Onun için merhum Akif diyor ki İman ki ilahi o cevher ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek Sinede yüktür. Bu iman böyle bir şeydir. Güler yüzlüdür. Kalbine girdiği zaman o güler yüzüyle senin her türlü kederini teselli eder, darmadağın eder. Seni rahata ve huzura kavuşturur. İman emandan geliyor. Yani güvenlik ...sana güven veriyor... ...rahatlatıyor seni... ...değil Muh Aleyhisselam'ın... diyorduk, ...bir müminin bile... ...imanını bırakıp... ...geçmesi mevzu bahis değilken... ...bir peygamber... ...Allah'ın yüce dininin davasını... ...yeryüzünde ayakta tutmak için... ...temsil etmek için... ...beşeriyete karşı Allah'ın hüccetini... Allah'ın delilini ortaya koymak için göndermiş olduğu bir peygamber, Nuh kavminin bir araya gelip, kavminin bir araya gelip kendisine zarar vermek için komplo kurmalarına, hileler desileseler yapmalarına, kanunlar, yasalar e söyleyeyim, çıkarmalarına, zindanlar açmalarına, tıkmalarına, doldurmalarına, aldırır mı ya? Bunların onun için kıymeti yok ki, bir değer ifade etmez ki. İman müminin kalbinde olduğu sürece onunla her yere gittiği için kimse de onu çıkartıp alamadığı için evet küffar bir müminin hürriyetini dahi elden alabilirler. Onu zincirlere vurabilirler. Fakat inanın onlar ondan daha esirdirler. O zincirli halinde bile o mümin kadar hür değildirler. Çünkü o zincirler bile onun Rabbi ile imanıyla akidesiyle birlikte olmasına engel olamıyor. Akidesiyle beraber, akidesinin zevkiyle, lezzetiyle beraber yaşayan bir mümine, Allah'la ifade ise beraber olan, Rabbini unutmayan, Rabbinin nimetlerini, lütuflarını, ihsanlarını, dünyevi ve uhrevi inanlarını hatırından çıkarmayan bir mümine, Zalimlerin, zulümlerinin ne etkisi olabilir, ne kıymeti olabilir? Ne kıymeti olabilir? En güzel örnekler Kur'an-ı Kerim'de yine Kur'an-ı Kerim'de değil mi? Ashab-ı Uhdud, kazılmış ve ateşle doldurulmuş hendeklere iman ettiler diye atıldılar ateşe. Bu dahi onları imanlarından çevirmek şöyle dursun. Tek birilerinin dahi tereddüde düştükleri söz konusu olmadı. Öyle bir şey mevzu bahis olmadı. Sihirbazlar Firavun'un sihirbazları. iman ettikten sonra ne dediler Firavun'a? İstediğin hükmü ver. Sen ancak bu dünya hayatında hükmedebilirsin. Onlara bu gücü, bu kuvveti bu meydan okuma cesaretini kazandıran, veren neydi hiç düşündük mü? Gerçekten düşünüldüğü zaman insanın adeta kanı çekiliyor. Halbuki yarım saat önce aynı sihirbazlar biz galip gelirsek bizi yüksek bir mertebeye çıkartacaksın değil mi diye onunla dünyevi pazarlığa girişmişler. Aynı değişi verdi. Anında hakikati gördüler ve değiştiler. Gördüler, değiştiler. Evet, kimya ilminde toprağı altın yapmak mümkün değildir. Böyle bir şey yok. Fakat iman insanı cehennemin yedi kat dibinden Rahman'ın melekutuna kadar çıkartabiliyor. Bir anda. Bir karar. Bir kelime-i tevhide bakıyor. Bu kelime-i tevhide sağlam bir imana bakıyor. İnsanı yerin 7 kat dibinden alıp ala-ya illiğine çıkartır. İşte iman da hiç şüphesiz peygamberlerde en yüksek zirve. Onun için peygamberler beşeriyetin örnekleridir. Başka kimse de örnek alınmaz. Diğer bütün örnekler onlar kadar, onlara uydukları kadar örnek alınır. Onlara uydukları yerlerde örnektirler. Uymadıkları yerde örnek değildir. Bu ölçüyü de bir mümin hiçbir zaman unutmayacak. Tartışılmaz örnek sadece peygamber aleyhissalatü onun dışındaki bütün örnekler ona uydukları kadar örnek olabilirler. Uymadıkları yerde hiç kimse kusura bakmasın. İsterse, efendime söyleyeyim, yedi saat semada havada dolaşsın. Hiç kıybet yok. Ona bakılmaz. Muhammed aleyhisselatü vesselama ittiba bakılır. Niçin? Çünkü Cenab-ı Allah peygamberine şöyle emrediyor. قُلْ in كُمْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ Allah. De ki, eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Allah da sizi sevecek. Kilim taşı o iyice Resulü aleyhissalatü vesselam. Allah'ı sevmenin yolu da o, ondan geçer. Allah tarafından sevilmenin de yolu ondan geçer. Başka bir geçit yok. Yok efendim bazı yerleri trafolar, murafolar gibi bir benzetmeler yaparlar. Hikaye bu. Allah-u Teala, Efendimiz'e söylerim, vahyini peygamberine indirmiştir. Peygamberine indirdiği şeriat da, müminleri ne yapmıştır? Bağlamıştır. Onların şeriatı olmuştur. Onların hayat nizamı o olmuştur. İşte Nuh Aleyhisselam kavminden bunu istedi. Benim size Rabbimden getirdiğim şeriatı kabul edin. Kendinize göre hayat sistemleri icat etmeyin. Kendinize göre inanç sistemleri şekillendirmeyin. Şekillendirdiğiniz bu yanlış ve batıl inanç sistemleri Hayatınızı da yanlış kurgulamasına kurgulamanıza sebep teşkil ediyor. O halde gelin önce doğru bir imanla işe baştan doğru başlayın. Doğru iman doğru hayat nizamını getirir. Yanlış imanla doğru hayat nizamına gidilmez. Doğru imanla da yanlış hayat nizamı varsa o da bir çelişkidir. O hayatın bir an önce Doğru imana göre şekillenmesi Yönlendirilmesi Örgütlenmesi düzenlenmesi gerekir Biz bugün şu 20. birinci asır dedikleri Bu asırda Çelişkilerimizi Buradan yaşıyoruz <Gülüyor> Sahip olduğumuz Doğru iman Ve Ve Yaşamak durumunda olduğumuz veya bırakıldığımız yanlış hayat birbirleriyle çekişiyor. Birbirleriyle çekişiyor. Bu çekişme dolayısıyla biz ne yapamıyoruz? Rahat ve huzur bulamıyoruz. Onun için meseleye meseleye peygamberlerin baktığı gözden bakmak icap ediyor. O zaman Bizim inancımızı ve inancımızın gereği olan hayat nizamımızı yani hayatımıza zerre zerre, kare kare, ilmek ilmek işletmemiz, egemen kılmamız gereken şeriatımızı, hayat düzenimizi reddedenler esas itibariyle bizim akidemize de karşı oluyor. Çünkü bizim istediğimiz hayat akidemizin bizden yaşamamızı istediği hayattır. Dinimizin öngördüğü hayatı kabul etmeyenler şu veya bu şekilde bizden dinimizi, akidemizi terk etmemizi istiyorlar. Biz de diyoruz ki onlara eğer bizim duruşumuz ve bizim taleplerimiz size ağır geliyorsa, şunu bilin ki, biz sizin istediklerinizi yerine getirmeyeceğiz. Bizim duruşumuz budur, tavrımız budur, anlayışımız budur, hal ve hareketimiz budur, bu devam edecektir. Elinizden geleni ardınıza koymayın diyor, yani Euluhu aleyhisselam. Söylediği bu. Diyor ki Euluhu aleyhisselam devam ediyor, فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ Eğer benim bu davetimi kabul etmeyip yüz çeviriyor iseniz, فَمَا سَأَلْتُكُمْ min اَجْرُ Ben sizden ücret olarak bir şey istemedim. Evet. Vallahi biz de imana davet ettiklerimizden, İslam'ın hükmüne girmelerini istediklerimizden hiçbir şey istemiyoruz. Bize kardeş olmaları, bize sevap olarak, ecir olarak, nimet olarak yeter de artar bile. Az değil. Biz kimseden İslam'ı kendilerine anlatıyoruz, İslam'a kendilerini davet ediyoruz diye ücret istemeyiz. İstersek davamıza ihale ederiz. İstersek davanın sahibi, beşer olarak sahibi en büyük mümessilleri peygamberlere, o peygamberlerin davalarına ihanet etmiş oluruz. Onlara dini biz Allah için anlatıyoruz. Onlardan gelecek bir menfaat için Müslüman olmalarını veya Müslüman gibi yaşamalarını, hatta bizden daha iyi olmalarını istemiyoruz. Bir menfaat için istemiyoruz. Siz peki neden yüz çeviriyorsunuz benden diyor. Ben sizden bunun karşılığında bir bedel istemiyorum ki. Niçin bunu dile getiriyor? Çünkü iman etmeyenlerin en çok düşkün oldukları şey mal ve dünyalıktır. Ben sizden bunu istemiyorum ki benden kaçmanız gereksin. Bu sizin olsun. Malınızda hiçbir gözüm yok. Onun için İslam'a davet edecek olan insanların şu noktaya dikkat etmeleri lazım. Ekonomik olarak helalinden kendi kendilerine yeterli olmanın yollarını aramalar lazım. İslam'a davet edecek olanın bir taraftan davette bulunacak, öbür taraftan avuç açacak. Hayır. Bu olmaz. Olmamalı. Tarih boyunca İslam alimleri buna bilhassa dikkat etmişlerdir. Bilhassa dikkat etmişler. Biz onlardan bir ecr istemiyoruz. Çünkü peygamberler istemedi. Niçin? Çünkü onların ücretlerini ne olacak ki? Bu dünyada bırakılıp gedilecek istediği kadar çok olsun. İn ecriye illa Allah. Benim ücretimi vermek ancak Allah'a ait. Benim ücretimi sadece o verir. Ondan ücret bekliyorum. Ondan ecir bekliyorum. O ücret hiç başkası başka ücretlerle kıyas edilir mi? Bazıları anlayamıyorlar. Ama anlayamadıkları zaman davazları çarpılıyorlar. Birçok kimsenin günümüzde mesela sırf bir dostluk, bir muhabbet olsun diye bir Müslümanın kendilerine ikram ettiği bir yemek veya bir ziyafet dolayısıyla İslam'a karşı ısındıklarını biliyoruz. Ecir beklemek öyle bir şeydir. Tersinden bakın. Ecir beklemenden ve hangi bir maksatla da değil. Sadece bir İkram alışkanlığı dolayısıyla bir Müslüman olmayan bir batılıya bir yemek yedirmişsiniz ve bu onu etkilemiştir. Halbuki evine misafir gidiyorsun, seni bir kurabiye yemek üzere davet etmişse bir kurabiye yersin. İkincisini ancak izin verir, izin isteyerek alabilirsin. Veya parasını ödeyerek alırsın. Kolay kolay öyle de davet etmez ya illa ki bir iş görüşecekler. O zaman davet ederler. Bir menfaat gelecek arkasından yani. Öyle. İşte Muh Aleyhisselam benim ücretimi verecek olan ancak Allah'tır. Diyor. O verir ücretimi. Bunun çok manaları var. Çünkü benim yaptığım hizmet, davet öyle değerli bir iştir ki beşerin ekonomik gücü ve imkanları Buna karşılık teşkil etmez. Davet öyle basit ve değersiz bir şey değildir. Ona değer biçilemez. O o kadar değerlidir ki onun değerinin karşılığını ancak Allah verir. Dolayısıyla ücret bekleyerek davette bulunmak o davetin kendisine hakarettir. Mümin bunu yapamaz. Niçin İslam davetçileri muvaffak oluyor da Hristiyan misyonerleri çabalarına, harcamalarına, imkanlarına göre muvaffak olamıyor? Çünkü misyonerler aynı zamanda çok yüksek maaşlarla çalışan adamlardır, insanlardır. Aralarında öyle her şeyinden vazgeçenleri çok çok azdır. Veya en azından kendi ülkelerine, devletlerine maddi menfaat sağlamak için emperyalistliklerine Ülkelerini zemin hazırlamak için yapıyorlar. Netice itibariyle dünyeli bir ücret bekliyorlar yani. Onun için muvaffak olur. Başarılı olamıyorlar. Harcadıkları bunca emeklere rağmen, yığdıkları tükettikleri bunca servetlere rağmen. Ama İslam durduğu yerde hamdolsun yine yayılıyor. Niye? Çok sebepleri var. Bir sebebi de İslam'a davet edenlerin bu işi samimiyetle Allah için yapmalarıdır. Ecrimi vermek ancak Allah'a aittir. Ve umirtu en ekûne minel müslimî. Ve ben Müslümanlardan olmakla emr olundu. Teslim olanlardan. Teslim olmak ne demek? Teslim olmak, iradeni ve varlığını teslim olduğun zatın iradesi içerisinde eritmektir. Kime teslim oluyor Müslüman? Cenab-ı Allah'a. Onun şeriatına, onun dinine teslim oluyor. O halde Cenab-ı Allah'ın bizden murat ettiklerinin, istediklerinin ifadesi olan, şer'i şerifin hükmü olan yerde, Müslüman'ın bir isteği, bir tercihi olamaz. Çünkü o kendisini bütün varlığıyla, Cenab-ı Allah'a teslim etmiştir. Çünkü o Müslümandır. Demek ki Müslüman hayatının herhangi bir alanında veya bir yönünde Allah'ın hükmünün dışına çıkacak olursa o noktada Allah'a teslimiyeti maalesef terk etmiş olur. Aman ismimize ters düşmüyor. İrademizle isteyerek Allah'ın emir ve hükümlerine aykırı davranmayalım. Çaresiziz. Elimizde başka bir imkan yok. Bazı yanlışlıklarımız oldu. O ayrı bir şeydir. Fakat bile isteye haklı bir sebep yok. Bir mazeret yok. Bir mecburiyet yok. Tut İslam'a aykırı işler yap. İçki iç, kumar oyna, faize gir. Yalan şahit. Efendim ben söyleyeyim, zina, bilmem ne, maazallah. Ne oluyoruz? Sen Müslüman değil miyisin diyecek olursan, senin üzerine hücum edecek belki. Demek ki imanı var. Kabul kendisine başka bir isim verilmesini. O halde, müsaade etsin de, ben de ona isminle ol diyeyim ve bunu hatırlatayım. İsmine yakışanı yap. Ey Müslüman kardeş. Senin ismin Müslümandır. Allah sana bu ismi verdi. Haş suresinde böyle diyor. Huve semmakumul muslimin. Bizim adımız Ahmet Mehmet Ali Veli olmadan önce Müslümandır. Bizim adımız bu. Her birimize kendi adını annesi babası vermiştir ama Müslüman adını bize Allah vermiştir. Bu ismi layıkıyla taşımak zorundayız. İşte Nuh Aleyhisselam böyle diyor. Ben Müslüman olmakla yani bu ismi layıkıyla taşımakla emrolundum. Nuh Aleyhisselam'ın emrolunduğu şey neyse biz de onunla emrolunuruz. Nuh Aleyhisselam bakın ilk Rasul Müslümanlardan olmakla emrolundum diyor ve son Peygamber ve onun ümmeti ve bizdelik Emir tuanı Öğlül demesi emrediliyor İşte bu bana emrolundu ve ben Müslümanların ilkiyim. Nereye bakarsam bak tarih boyunca hep İslam Müslümanlık buna sahip çıkmak zorunda. çoluğumuzu çocuğumuzu bu terbiye ile bu ruhla yetiştirmenin yollarını aramalıdır. Çocuklarımızın en azından tahsil hayatına gösterdiğimiz ehemmiyet kadar tahsil hayatına veya istikballerine geleceklerine özen gösterdiğimiz kadar Müslüman kimliklerini taşımalarını öğretmeye, onlara bu kimliklere, kimliklerine sahip çıkmalarını göstermeye ehemmiyet vermeliyiz. Bu bizim mesuliyetimizdir. Bizim sorumluluğumuzdur. Sakın dibini aydınlatmayan mum gibi olmayalım. Biz üzerimize düşeni yapalım. Allah neticeyi bizim istediğimiz gibi halk eder mi yetmez mi? O onun bileceği onun bileceği iş. Bir ağa çetiştirmek için ömrünü verirsin, bir türlü tutmaz. Bunda senin suçun yok. Sen üzerine düşeni yaptıktan sonra o tutmadıysa demek ki Cenab-ı Allah böyle Murad etmiş. Sen, çoluğunu, çocuğunu, çevreni, sözünün, nazının geçtiği kimseleri, İslami bir kimlikle, bir hüviyetle yaşamaya, buna sahiplenmeye alıştır. Bunun için üzerine düşeni yap, gerisini Allah'a bırak. Her halükarda ecrini alırsın. Üzerine düşeni yaptığın kadar ecrini alırsın. Çünkü inna Allah la yudiu'u muhsinin. Allah ihsan edenlerin, güzel iş yapanların, güzel çalışanların ecrini boşa çıkarmaz. Biz de aman buna dikkat edelim. Nuh Aleyhisselam'ın ve bütün peygamberlerin duruşları Kur'an-ı Kerim'de bize zikredildiği gibi nedir? Bizim için örnek olmalı. Onların kıssalarını iyi idrak edip, iyi kavramalı. Hayatımıza sürekli olarak bir yol gösterici, bir deniz feneri gibi bir kılavuz edilmesini bilmeliyiz. Evet, subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alemselim. Velhamdülillahi rabbil alemin.